Ben Ahmet Görsev. Ben Atilla Aygin'im. Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız. İyi akşamlar sevgili Laflaycaz dinleyicileri. Ee, uzun bir aradan, uzun bir yaz arasından sonra... Programımızın ikinci sezonunun ilk programında sizlerle birlikteyiz sevgili ortağım dostum Ahmet Görsev ile birlikte yeni sezona başlamanın heyecanını evet. taşıyoruz tabi yaz, ki. Yaz biraz yaradı hepimize Aynen. Ee, son günleri yazın biraz orman yangınlarıyla olan sıkıntılarımız ve üzüntülerimizle birlikte olsa bile yaz yazdır her zaman için deniz Aynen. herkese iyi gelir. Aynen öyle. Ee, biz de enerjimizi topladık. Yeni e, yayın dönemine hazırız. İlk programımızda e, bu akşamki konuğumuz sevgili Cemal Alpan. E, Cemal benim 40 yıllık evet. <gülüyor> diyeceğim. E, ta ilkokul yıllarından e, arkadaşım. E, Bizi kırmadı. Uzunca bir sürede peşinde koştuk aslında Cemal'in ama ya o kadar yoğun. <gülüyor> <gülüyor> Cemal hoş geldin. Hoş, <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ee, ne yapalım abi? Yine her zaman yaptığımız gibi bir eğitimle Eğitimden başlayalım gireceğiz. isterseniz. Bu evet. arada e, sevgili Atilla, e, işte bir konum var benim. Çok eski arkadaşım ve aynı zamanda da çok başarılı falan filan diye anlatıyor bana. Cemal falan. Peki iyi güzel. Cemal bir geldi ki benim de çok eski. Göz temasıyla da olsa ortak arkadaşlarımızın e, olduğu. Bütün konuklarda bu oluyor yani. Sen, evet. Kim bu diyorsun? Sonra benden daha iyi tanıdın. Evet. Evet. Şey. <gülüyor> <ki daha. gülüyor> evet. evet Cemal söz sende. Şiş, terakki, Robert Koleş, Boğaziçi. Evet. Her şeyin diyelim. başı eğitim ama biz e, yaptığımızın işin, işin eğitimini almadığımız için her şeyin başı eğitim bizim için çok işlemeyen bir Kavram oluyor herhalde. Evet ben e, ilkokul şiştirak ki, ondan sonra Robert Koleji'ye girdim. Robert Koleji 1987'de bitirdikten sonra da e, dönemin e, adetleri ve akımları doğrultusunda <gülüyor> Boğaziçi işletmeye e, girdik. Girebiliyorduk o zamanlar. Bir de e, zaten imtihan, sınav geçme falan e, biz rekabetçi bir ortamda büyüdüğümüz için e, en iyi okula gireceğiz falan arkadaşlar hep beraber. Herkes işte yok mühendislik okuyanlar işletme o zaman yeni moda. ...87'den bahsediyoruz... Ee, ...Türkiye'nin... ...şahlandığı yıllardan bir... ...bir başka <gülüyor> dönem... ...bir başka şahlanma dönemi... ...neyse... E, ...hep bir şaha kalkma dönem dönemimiz var... E, ...ama yani. sonra Maşallah. oturtuyorlar ne oluyorsa... ...işte oturmasan tekrar şaha kalkamıyorsun... <gülüyor> <gülüyor> e, ...neyse... E, ...şeyden... Sonra, o, o, ...boğaz... Şiş, ...yani o sırada babam da işletmeciydi... E, ...ve dediğim gibi... ...moda öyleydi ve... E, o zamanki ilgi alanlarımızla ilgili okuyabileceğimiz e, fikri çok yoktu bizde. Yani belki e, geldiğimiz e, okuldan ve çevreden kaynaklanıyor. Ben mesela sinemayla, filmle falan ilgilenirdim. Çok ilgilenirdim hatta yani atıyorum... Bütün lise, yazların boyunca o zamanlar videonun kral olduğu işte Betamax, sonra VHS video şirketleri, kiralama şirketleri. Yani maçka video vardı mesela Ulus'ta ben şeyde otururdum, şu anda AK Merkezi'nin dibinde bir yerde otururdum. Maçka video vardı 2. Ulus'ta. Yani orada çalışanlardan daha iyi bilirdim filmlerin yerini. Merih video vardı bir de ulusta. Merih video Merih. vardı. Ben Maçgay'a çok şeydim. Bayağı her gün öğleden sonra giderdim. Bir iki kaset alır falan. Yani böyle çok merakım vardı ama bununla ilgili bir şey okuma e, aklıma bile gelmedi o zamanlar. Çevremizde de yoktu. E, ve hani dediğim gibi böyle bir akımdan kaynaklan yani işte ya işletme okursun ya mühendislik okursun ya tıp okursun ya da işte mimarlık avukatlık gibi. Ya o zamanlar Kesinlikle. şöyle bir şey vardı Cemal yani hatırlıyorum. Kimse çok bilinçli, çok böyle gerçekten ben bunu istiyorum diye bir okul seçmedi. Herkes o zamanın trendi neyse Modalar ona göre bir okula gitti. Yani, şey Ve bir de bir de bir de şöyle bir şey var. Bir de Şu bir mi? puan tutturuyorsun. Ya tabii Evet. bakıyorsun ki istemediğin bir yerde buluyorsun kendini evet, falan. yani vardı, biz e, hani iyi de bir eğitim aldık e, ondan sonra da hani onun da şeyiyle e, gazıyla istediğimiz e, devamı olan işte bu Robert Koji'nin devamı Boğaziçi gibi bir yanlış e, şey vardı inanış da vardı eee Oraya da girebildik falan girdik a işletmeye girdik tamam nasıl olsa oradan başka bir şeyleri atarız o zaman gerçekten de bilincim yoktu ne yapabileceğim konusunda başka ne yaparım ne ederim yani annem resim galericisiydi e, resim galericisi yöneticisiydi yıllarca o dönemlerde hani çok ilgiliydik e, sanatla falan ama yani bununla ilgili bir iş yapar mıyız yapmaz mıyız falan konusu çok şey değildi yani ben işletme okusam da daha sonra belki sanatla ilgili bir şeylere kayarım belki onunla ilgili bir ticaret yaparım falan gibi Düşüncelerim vardı herhalde o zaman. Ee, ondan sonra da Boğaziçi'ne girdikten sonra son derecede böyle Boğaziçi işletme ee, nasıl tabir edildiğini <gülüyor> tekrar etmeyeyim ama rahat okunan bir <gülüyor> okul olarak <gülüyor> tanınır. Ee, i̇şte biz de bağladılar okuduk. Ee, ama yani çok böyle bir e, keyifli yani yapamayacağımdan böyle devam etmeyeceğim hmm. ya da o... o ee, o kalıbın adamı yıllarda... olmadığım çok erken farkına vardım aslında. Yani okuldayken fark ediyorsun, bunu. Evet, evet, ki yani. böyle bir şey yok. Çok güzel erken tamam. fark etmiş evet. olmak tabi çok mu Erken fark ettik ama yani daha ne yapabileceğim yine nereye gideceğim girmişken de balış işletmeyi bitirmemek olmaz diye bitirdik de ben dört e, yani senede bitirdim hemen e, bir önce başka, Acele şeyler, yani başka şeyler yapma motive <gülüyor> şimdi biraz da e, ondan sonra da. E, Okul bittikten sonra da yine o zaman e, adet mastera yurtdışına gitmekti. İşte bütün arkadaşlar Amerika'ya. Herkes bir yere giderken, ve sen başka bir yere gittin ama evet, şimdi bir parça alacağız. Parçayı Onu Tabii. evet ikinci soruya bırakacağız. Kimden ee, bu, geliyor? Parçan. Loren, e, Loren Dovild ve New Monctiyo'dan gelsin. Ne gelsin diyeceğiz? Mysterioso. Mysterio's. Hep birlikte dinliyoruz. İyi akşamlar. Tekrar raflayacağız dinleyicileri. Ee, Cemal Alpan, bu akşamki konuğumuz Atilla Aygin'in bütün organizasyonu ve parça seçimlerini yaptı. Ben Ahmet Görsel mahkem kesmek üzere geldim. Ee, şimdi üniversite bittikten sonra o zamanlar modaydı. Herkes bir Amerika. Yani, Derdine master düşer, evet. master'a gider falan. Ama herkes giderken Amerika'ya nedensiz bir gidiş var Paris'e. Onun hikayesini dinleyelim Cemal. Evet, nedenini gerçekten ben de bilmiyorum. Yani e, Sadece e, ama bir, bir, bir, bir, bir buçuk sene öncesinden falan karar verdim. E, hatta daha önceden de bir ben Avrupa'ya giderim, gitsem de Paris'e giderim falan diye düşünüyordum. Hatta staj için üniversitenin 3. yılında e, Isaac stajı vardı. Onun için e, Almanya'da bir yerde bir staj yapıp oradan Paris'e gidip şöyle bir burada yaşanır mı falan diye Hava -hava turlamış, <gülüyor> turlamıştım. <gülüyor> e, yani bir sene öncesinden zaten ondan sonra da Fransızca kurslarına başladım burada şeyde, Fransız kültürde. Bayağı da hızlı ilerledim, özel ders falan aldım. Yani e, Paris'e bir sene sonra gittiğimde en üst seviyeden Sorbon e, seviyesinin, Sorbon'un kurslarında en üst seviyeden Ben yani Benle beraber 7 senedir orada yaşayanlar falan vardı. Bayağı hızlı <gülüyor> ilerledik. E, Paris'i de böyle bir e, belki hani annemin resim geçmişi, çok ressam tanıdığımız vardı. Orada re, ev, evi olan ve bende kalırsın diyen ressam tanı tanıdıklarımız vardı. Onların da kolaylaştırması sonucu herhalde seçtim. Bir de hani bir bakınır e, ne aradım bulabilirim fantazisi vardı ki doğru da çıktı açıkçası. Ama yani ne aradığımı bulabilirim'in hedefi daha önceden konmuş zaten Fransızca yani, dersleri onun hazırlıklar yani, alt Paris yapı hazırlıkları yani. mesleki yönelmenin evet. hedefi o zaman belirsiz yani ne oldu. Yani gerçekten o sırada hani film ilgim devam ediyordu ama filmle ilgili bir şey yapma fikrim yoktu da herhalde. Yani var mıydı hatırlamıyorum çünkü yani olsa kulüpler, mülükler, binemler hani bir sürü şeylere e, gidilirdi. Bir belirsizlik vardı ama hani bir şeyler dürtüyordu herhalde diyeyim. Ondan sonra gittikten sonra da e, şeyler e, eğrisi doğrusuna denk geldi. E, o zamanki kanuni e, sıkıntılardan dolayı e, özel kanallar yayına yeni başlamıştı. İşte Star TV'nin e, ilk kanalı olan Magic Box. O zaman Almanya'dan yayına başlamıştı. Bu kanallar belki bilirsiniz. E, Türk, e, yabancı bir kanal gibi. Yurt dışından evet. kanal yapıyor. Şey yayın yapıyor. Fakat sadece Türkiye yayın yapıyor tesadüfen. <gülüyor> <gülüyor> Uydu üzerinden. E, Şeyde Show TV'de Erol Aksoy, bankacı Erol Aksoy o zamanlar kurmuştu. O da Paris'te e, zaten yaşayan ve bankası olan bir iş adamıydı aynı zamanda. Oradan orayı seçtik. kendine yani e, base olarak e, üst olarak. Ondan sonra da biz de tanıdıklar yani benim sanatla ilgili işlere girmeme çok fazla şey olmayan, gönlü olmayan babamın tanıdıkları sayesinde. <gülüyor> onun da ona karşı bir şeydir, o da bir ironik bir durumdur. Onun arkadaşları sayesinde oradaki Show TV'de iş buldum. 6 ee, ay sürdü demiştin. Yok, 2,5 yani, sene orada kaldım. Ha, iki buçuk sene. Türkiye'ye döndükten sonra. Ha, Türkiye'ye döndükten ee, Pardon. E işte 91'den 95 başına kadar. Çok şey kadar, kattı mı Paris? Çok şey kattı. Bir kere zaten e, ne olduysa gidişimin birkaç ayı sonrasında ben ya ben film yönetmeni olacağım hmm. demeye başladım. Yani e, anormal bir kültürel zenginlik vardı. Yani e, bütün gün şehrin her tarafında o zamanlar hala ödür herhalde. E, yani sinemalar kapalı şu anda tabii ama küçük e, hatta kötü kokan sağından solundan fareler koşturan sinemalarda devamlı retrospektifler olurdu yani her dakika film yani böyle bir küçük kitapçıklar vardı Şimdi evet, bu, tüm, pariskop e, pariskoplar <gülüyor> evet bravo e, <gülüyor> ben mesela bisikletim vardı yani günde iki film sabah bir film akşam bir film şey yapar sonra da gider işte George Pompidou var e, var hala onun kütüphanesinde de hani, film kitapları okur kendimi eğitmeye çalışırdım falan. Hani filmleri seyredip e, storyboard'larını çıkarmalar falan. Yani ben hiçbir zaman e, eğitim almadım. Hep e, bir şekilde kendi kendime eğittim. Paris'te bunun için çok büyük imkan verdi açıkçası. Yani bütün atmosfer öyleydi. Yani e, değişik bir şey yapmak isteyen insan için e, bir sürü çok fazla imkan vardı. Bunu destekleyen bir hava vardı. Yani nedense havasında suyunda vardı. Şimdi yerden, aklıma tabii bir şey geldi. Cemal böyle söyleyince Paris'in havasında var diye. Ee, Paris'ten bir arkadaşım geldi. Yurt dışından sana dedi bir tane bir hediye getirdim dedi. Ne getirdin dedim. Böyle 5 santim çapında 2 santim yüksekliğinde bir tane konserve kutu. Ne var dedim bunun içinde. Paris Havası dedi. <gülüyor> Sen de sonra mı sanatçı olmaya verdin? Hayır ben bir türlü açmadım o hava. O, <gülüyor> burada, burada ziyan olmasın <gülüyor> diyor hava. Evet. Ee, İsterseniz yine bir parça arası verelim. Ondan Peki. sonra devam edelim. Cemal'in hikayelerine. Ee, accentuate the positive diyelim. Kimden gelsin? Regina Carter'dan gelsin. Dinliyoruz. Hoş gelsin. Sermon coming on me, the topic will be said, and that's what I'm against. If you want to hear my story, then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. the positive eliminate the negative Like John to the affirmative don't mess with mister in between you gotta spread your up to the maximum bring gloom down to the minimum have faith or oh, pandemonium's liable to walk upon the scene to illustrate my last remark jump not in the well nowhere in the art now what did they do when everything looked so dark you gotta accentuate the positive eliminate the negative lie on to the affirmative don't mess with mr in between don't mess here İyi akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Cemal Alpan, Ahmet Görsev ile birlikte sezonun ilk programındayız. Cemal iki buçuk sene süren bir Paris macerasından bahsettin. Ama onun bir bacağı da bir kısa bir süre daha İstanbul'da sürdü. Ne biliyoruz Show TV'nin devamı olarak. istersen birazcık oradan girelim. Bakalım nerelere gideceğiz. Evet bu iki buçuk senenin sonunda e, kanuni şey değişti Türkiye'de e, düzenleme ve e, özel kanalları e, artık e, vatan toprağından yayın yapma izni verildi. Şahlandık yani. Şahlandık. <gülüyor> bir, kez kere der, daha. bir kez daha şahlandık. Ee, o, o, oradaki dükkan kapandı. Gerek kalmadı oraya ve Türkiye'deki merkeze taşınıldı. Biz de e, zaten artık e, şeyini de görmüştü, işlevini de görmüştü benim için Paris. Orada mesleki olarak bir aralar böyle Paris'te kalma fantazisini e, şey yapmıştım. Beslemiştim diyeyim ama mümkün değildi yani o, orada o çevrelere girmek falan yani çok zor sanat çevrelerine dışarıdan. E, zaten hani e, burada daha rahat olur diye artık yönetmen falan olma konusunda da kararlıydım. Döndük Show TV'de Bir 6 ay daha burada devam etti buradaki işler ama e, hiç beni kesecek düzeyde değildi. ayrıldık Ayrılıp e, sinema filmlerinde çalışmaya başladım yine tanıdıklar vasıtasıyla. Fransca bildiğim için önce Fransızların Türkiye'de çektiği bir televizyon filminde... sanat yönetmeni yardımcısı olarak, hani Pertan'ın yardımcısı olarak sanat yönetmen, hani Pertan'ın yardımcısı olarak çalıştım, yardımcılarından e, küçük olanı olarak e, güzel bir deneyimdi, bayağı hamallık falan yaptık. E, dönem filmiydi 1940'lar'da 50'lerde geçiyordu bir göç hikayesi. E, bir üç ay falan orada iki ay üç ay e, orada çalıştıktan sonra oradan. Tanıştıklar vasıtasıyla başka bir filmde yine sanat yönetmeni asistan olarak çalıştım. Ondan sonra da yine işte Paris'te olmayan sihirli topraklarımızda oluyor. Tanıdıklar vasıtasıyla yeni reklamda bağlı oldukları şirketten ayrılıp yeni bir şirket kuran bir ikilinin yanında asistan arıyorlardı. Yine arkadaş tavsiyesiyle onlarla görüşüp reklamda reji asistanı olarak çalışmaya başladım. Co-Production adlı yeni kurulan bir şirkette 96 yıllarında. Ondan sonra da yürüdü yani ondan sonra bu, da. Bu iş Türkiye'de biraz hep böyle. Tabii bu de. bir kart vizitin arkasında hani bir selam gönderirsin tanıdığımdır diye böyle. Kart hamili yakınımdır diye böyle. Ve insanların birbiriyle tavsiyeleriyle çok yürüyen gerçekten bazen çok iyi tutan evet, evet. bazen de hiç alakası olmayan şeylerle karşılaştığımız iş böyle. Hı? Aynen o yüzden dışında, e, yani dışında yani zaman bazı şeyleri değiştiriyor şu anda nasıldır bilmiyorum ama yani şu anda her şey biraz daha zor. O zamanlar daha e, tanıdık şeyi daha çok ilerliyordu. Sayı bu işleri yapan insan, i̇nsan sayısı daha azdı. azdı tabii yani, tabii ki. Şöyle söyleyeyim ya o zamanlar bu işlere gerçekten gönül verip bu işin peşinde koşan insan sayısı daha fazlaydı. Şimdi bakıyorum ben gençlere aa bir işle ilgili sebat etmek, o işte çok uzun kilometre yapmak falan böyle bir dertleri yok. Çok kısa sürelerle çok hızlı atlamak peşinde herkes. Bulunduğu ortamdan daha ileriye çok hızlı zıplamalar peşinde. Ee i̇şte dedin ki Mesela Deminçek girdik, kamballık yaptık dedik. Bugün kimseye hammallık yaptıramıyorsun. Herkes bir yere girer girmez orada genel müdür olmak istiyor hemen. Yani bize çok stajyer geliyor mesela yani e, reklam yönetmeni ben işte e, bahsederiz yani 20 yıldır reklam yönetmenliği yapıyorum. Devamlı <gülüyor> sinema okullarından Türkiye'de artık medya sinema eğitimi veren çok okullar. E, bizim o zamanlar sadece güzel sanatlar varken evet. e, şimdi dünya kadar okul var yani e, iyi mi kötü mü bilmiyorum ama bir şekilde bir şeyler e, oku, öğrenip geliyorlar yani. Şimdi böyle şimdiki gençler falan şey yapmak istemiyorum ama bu dediğini çok görüyoruz biz. Ee, yeni gelen e, yani stajyerlerde bizim için hemen ikiye ayrılıyor. Yani bizde zaten bir genç gelen insanın e, nasıl davranması gerektiği konusunda çok artık tecrübeden kaynaklanan <gülüyor> bir şey olduğu için hemen bakışından anlaşılıyor. Yani. E, <gülüyor> Doğru. Ve e, ben bunu mu yapacağım? E, hafta sonunda mı çalışacağım? E, bu kadar başlıyor. uzun saatler bana pek uyumaz falan şeklinde bir yaklaşım göstermeyen de var. Herkesin şey yapmıyor mesela çok e, aileden veya e, kendi kişisel disiplinden kaynaklanan ve hiç böyle yaklaşım göstermeyenler de oluyor ve çok çok e, yer buluyorlar kendilerine. Ama öbür türlüsünde çok e, rastlıyoruz. Evet, ben bazen <gülüyor> abi aydınlatma sektöründeyim. Bununla ilgili iş görüşmeleri yaptığımızda. E, iş görüşmesine gelenlerin ilk sorusu e, hafta sonu çalışıyor muyuz? <gülüyor> Çalışma saatleri nedir? Yemek parasına kadar veriyorsunuz? Yol parası veriyor musunuz? Ve şöyle bir şey uyanıyor ilk anda zaten o zaman. Ki zaten çalışmamak niyetiyle gelmişsin buraya sen. Yani niyet çalışmak değil, bütün sorular çalışmamak üzerine çünkü. Evet. Maalesef, evet öyle, böyle bir, bir, böyle bir hı, gençlik, gençlik biraz e, var ama Cemal'in dediği gibi bu Kafayı buna koyup tabii da bunlar da çok hızlı yol alıyorlar. Güzel istisnalar, ciddi istisnalar da var. Yani özgüven bizden daha fazla. O öyle bir. E, evet, o yeni var. nesillerim, evet. O, yani her şeyi yaparım. E, bir özgüven. E, biz daha cesaret kısır, kırılmış bir şekilde büyüdük. Yani. Evet, öyle bir ortamlarda evet. büyüdük. Bir de biz aa bildiğimiz bir şeyi bile sordukları zaman işte biraz biliyoruz falan derdik. Şimdiki ki insanlar biraz bildiği bir şeye bir bakıyorsun evet. ki Eksimeni öyle bir okumaya. uçuyor ki diyorsun ki hakikaten herhalde hürmet etmemiz gereken bir durum varken ulan başka dünyalar evet. çıkıyor evet. karşımıza. Evet. Şimdi yine bir parça arası verelim. Sonra yavaş yavaş reklam yönetme yani reklam filmi yönetmenliğine geleceğiz. Orada benim birkaç sorum var. Şöyle gelsin e, e, Evet enteresan bir üçlüden Makiko Hirebayashi, Marlin Mazur ve Klaus Hofmann'dan dinliyoruz Keyifli bir parça akşamlar laflayacağız dinleyicileri. Bu akşamki konuğumuz Cemal Alpan. Ben Ahmet Görse. Atilla Aygin'in programının. Bu yılın ilk programını büyük bir keyifle yapıyoruz. Aynen. Ee, Boğaziçi İşletme herkes bir okulda okuyor. Ondan sonra meraklarının ve hobilerinin ve keyif aldığı işlerin peşinde koşarak reklam yönetmenliğine kadar giden bir serüvenin içindeyiz reklam yönetmenliği nasıl gitti? Bu işin devamı nasıl geldi Cemal? İşte ee, dediğim gibi arkadaşlar dedi tanıklar vasıtasıyla e, zaten hani bu piyasaya girmek ve piyasada iş bulmak e, yönetmen olmak hedefiyle e, hani reklamda daha çok iş var. O zaman çok patlıyor. Yine e, dediğim e, esprisini yaptığımız bir şahlanma dönüm. yani 80'lerin sonu 90'lar falan çok e, canlı dönemlerdi. Bu piyasanın çok oluştuğu dönemler. Yani Özal sonrası zaten reklam piyasası e, böyle bir efsanevi patlama e, yaşamıştı. Bütün e, zamanın e, eski şairler şunlar bunlar falan reklam işlerine girdiler. Büyük ajanslar kuruldu, polmak mülünler şunlar bunlar falan. E, sonra krizler oldu, 94 krizi falan bu krizler başladı ama yine de e, çok canlı ve e, büyüyen bir piyasaydı ve film şeyi için e, e, film hevesinde veya, e, ya da okumuş insanlar için de teknik olarak kendini çok geliştirebileceği, çok şey öğrenebileceği bir piyasaydı. Ben mesela 2-3 e, sene kadar asistanlık yaptım e, yönetmen yardımcılığı yaptım büyük çoğunlukla yabancı yönetmenlerle çalıştım. İngiliz yönetmenler e, ağırlıklı olmak üzere. Fransızlar da geldi ben iki, hem İngilizce hem Fransızca bildiğin için iki tarafa da şey yapabiliyordum ve onlardan tabi ee, çok şey öğrendik. Bazen ne yapmamız gerektiğini, bazen ne yapmamamız gerektiğini ama e... Ama yani dirsek çürütmeden olmuyor bu iş orada. Yani, Yok anlaşıyor. yani e, bu, bu sırf e, şeylik değil. E, yani yönetmen asistanlığı değil. Yani o kadar çok e, aşamasına el el şeyle kendim el attım ki montajı yapmayı öğrendim. Kendi kendime işte kasetleri bile taşırdık. Yani zamanında çok e, her türlü e, mutfağının her türlü aşamasına girip çıkmışlığımız oldu ve çok faydasını da gördüm bu şeyin e, bu mutfak deneyiminin diyeyim ondan sonra da işte e, zaten e, yeterli e, yani bu şeyde dalda şey oluyor bu daha doğrusu bu endüstride yani kimin ne olacağına birazcık e, yapımcılar karar veriyor yani Hı. bu çocuk oldu Hı. artık yani zaten bu çocuk olur biz de şu anda aynı durumdayız, biz de onu diyoruz. Ee, görüntü yönetmenler için, şimdi biraz değişti tabii ama onu ileride belki bahsederiz ama şey o zamanlar alttan gelen insanlar için öyle bir şey vardı yani eski filmden gelenler hani sen ben oldum demezsin, sana sen oldun artık derler gibi bir durum vardı. E ee, o da işte bir ilk, çok. Bunun da bir yaşı yani. var ama yani şimdi bundan sonra benden bir şey olmaz değil mi Cemal? <gülüyor> bir şey olur ama <gülüyor> hangi dağılma <gülüyor> <olur, bilmiyorum. gülüyor> peki peki bir şey soracağım merak ettiğim şimdi reklam filmi yönetmenliği çok başka bir kul var mı yani bir, bir film yönetmenliği veya reklam filmi yönetmenliği çok ayrı kul varlar mı? yani şu anda e, film yönetmenliği de el atmış olduğum için cevap verebilirim belki e, daha henüz e, henüz filmi çekmiş değiliz ama çekmek üzereyiz. Ee, birazcık kısa mesafe, uzun mesafe koşu hmm. farkından e, klişe bir şekilde açıklanabilir. Yani aslında yapılan iş e, çok benziyor birbirine ama hani reklam bir iki üç en fazla beş gün falan hani e, bütçe durumuna ya da e, proje durumuna göre. Yani benim on bir günlük reklam filmi çekmişliğim de var ama çok Türkiye'nin orasında burasında gezmek gerekti. Çok nadirdir o ama film e, 30 gün, 40 gün, 50 gün, 2 ay yani film e, uzun süreli bir koşu istiyor. Hem hazırlık süreci hı hı. çok e, önemli bir süreç hem de çekimi daha uzun. Yani e, tabii ki reklamda çok daha e, keskin bir mesaj verme kaygısı var. Çok daha çabuk, hı hı. çok daha ekonomik çok daha estetik e, parlak olmak zorunda. Film tabii daha farklı ilişkiler, oyuncularla hikayeli e, çok daha uzun nefesli ...çok daha işte zaman içinde gelişen ilişkiler anlatmayı gerektiren bir ortam. Onun için farkları var. Benim benim bir sorum var Atilla. Sen soracaktın galiba. Yok yok. Şey yo, yo. Cemal şeyi merak ediyorum. Bazı reklam filmlerini seyrediyorum. Beynim uçuruyor. Wow diyorum. İnanılmaz. Bazıları diyorum ki ya bundan daha da kötüsü olmayabilir. Ee, bu mutlaka bunu çeken insanlar da çok kafası çalışan insanlar... Bu acaba hitap edeceği kitleyle mi alakalı bir şey? Yoksa reklam her zaman hitap edeceği kitlenin çok üzerinde bir şey olmalı o kitleyi de oraya mı taşımalı? Çünkü bazı reklamlar var ki hakikaten ya yani ne yapıyor ki? Bizi hakikaten e, toplumu kültürel olarak da aşağı çeken reklamları evet, görüyoruz. Evet. Bazıları ise çok ileride belki hitap ettiği kesim az ama herkesi çok yukarıya taşıyacak bir reklam. Böyle bir şey yol ayırımı var mı bu reklamlarda bunu çok merak ederim yani yol ayırımı var tabi de bu e, bahsettiğin e, farklılıklar e, birazcık ürünün müşterinin e, ihtiyaçları e, öncelikleri biraz bazen kültürel yeterli eğitimi falanın da e, çok etki ettiği şeyler yani reklam piyasasında e, yönetmenler şu anda teknisyenler e, Bence Türkiye'de dünya çapında yani çok e, yetenekli genç yönetmenler var e, deneyimli yönetmenler var çok yetenekli görüntü yönetmenleri var dünyanın her yerinde çalışırlar müzisyenler ee, bütün set ekipleri de öyle. Zaten yurtdışına çok hizmet veriliyor Türkiye'de. Yani o yüzden çok deneyimli ve e, yeterli bir e, teknik kadro var. E, reklam şeyi de dünyada e, literatürü çok takip eden bir reklam e, ajans e, şeyi var. E, topluluğu var. E, o yüzden de herkes çok iyi iş yapmak istiyor. Çok <gülüyor> e, aslında e, zaten egoların çok rol oynadığı, yaratıcılığın çok rol oynadığı, herkesin diğerinden daha fazla e, öne çıkmak istediği, parlamak istediği, özül almak istediği falan bir piyasa. Öyle insanları çekiyor. O yüzden de çok rekabeti de yüksek ve e, talepkarlığı, e, çalışması çok çalışkan insanların olduğu gerçekten... Çok emek sarf edilen bir piyasa fakat e, sonuç olarak ürünler çok önemli reklamda yani reklam çok e, işbirliği yani yönetmenin alıp başını gittiği bir yer değil artık hiç değil eskiden biraz daha öyle olduğu zamanlar olmuş ama artık hiç değil. E, müşterilerin çok e, dahli var ve onların kendi piyasası, hitap etmek istedikleri piyasa çok e, rol oynuyor reklamın e, ortaya çıkan üründe. Ortaya ilginç bir piyasa evet benim yani çok iki tane kısa sorum olacak bunlardan bir tanesi reklam filmlerinde yönetmen ne kadar özgür yani çok belli bir kalıplara bağlı kalmak durumunda oluyor mu yönetmen iş yani reklam sahibi bir tarafından açık söylemek gerekirse hiç özgür değil hmm. yani ee, daha çok yani giderek daha çok öyle oldu. Ee, politik ve organizasyonel bir e, yetenek haline gelmeye başladı reklam yönetmenliği. Yani e, mutlaka tabii ki çok e, katkıda bulunan, böyle filme çok alıp başka yerlere götüren e, yönetmenler var. E, ben de onlardan biri olmaya elimden geldiği kadar çalıştım. E, bunu çok iyi başaran arkadaşlarım var hiç. E, ama e, dediğim gibi yani çok... E, yani ortaya çıkan eserin sahibiyeti çok insan tarafından paylaşılır. Hmm. E, paylaşılması da gerekir. Yani metin yazarından e, art direktörüne e, müşterinin temsilcisine, e, yönetmene tabii ki yapımcıya. Yani çok çok insanın işin içinde olduğu bir e, alan, alan, iş kolu. ve O yüzden de hani e, çok nadirdir. Bazen bırakırlar, bazen e, yönetmen al hani bunu sen bir şey yap olur öyle projeler de oldu çok zevkli olur öyle projelerin hepimiz peşinden koşarız ama her zaman Güzel. olmuyor özellikle büyük Güzel. ürünler büyük markalarda çok zor. Evet. Zor, zor reklamın başarılığı zaten o ürünün o ürüne kattığı değerle alakalı bir tabii şey ki, neticede tabii yani tabii hangi sektör evet, doğru aslında ikinci sorum da biraz onunla ilgili yani inanmadığın bir ürünün reklamını kalkıp çekebilir misin yani hani nasıl işliyor bu yani çekebilirsin ama e, şimdi politik şeyi bir kenarda tutalım e, birçok sebepten dolayı. O, o e, politik reklam da e, biliyorsunuz yapılıyor. Programda filmleri var, şunlar var. Giderek tek taraflı Türkiye'de maalesef ama yani orada e, şey e, belki biraz daha büyük sorumluluk istiyor ama bütün ürün toplumuna baktığınızda yani sonuç olarak bu bir iş. Ee, kalkıp da her ürüne inanmayı beklerseniz biraz zor yani Zormuş, o zaman hiç e, ne bileyim şeyli, asitli içecek reklamı yapmayalım hiç e, içinde glukos şerbeti olan ha, ürün şey kullanmayalım Eee ne bileyim ben yani içinde plastik olan bir reklam yapmayalım. doğa atık olan falan değil, falan. Değil, yani şeye de evet, girdiğiniz yani, finansal ürünlere mi? girdiğinizde de bir sürü e, çıkmazlara girebilirsiniz. Yani o doğru. mümkün değil. Birazcık çok şey değil evet. e, sonuç olarak yani hepimiz iş olarak da yapıyoruz bunu. Onun için doğru. O pek evet. sorgulanmıyor. Sorgulanmıyor. Evet. Yani çok olsa... şey durumlar dışında tabii yani dediğim gibi. politik reklam biraz ekstra biraz sorumluluk farklı. Anlıyorum. Evet. O zaman sorumluluk alanı değiştirelim, bir parça arası bir verelim. Bir parça arası verelim. Ee, Abby Lincoln'dan gelsin. Troy evet. Bey. dinliyoruz. Gelsin bakalım. Müzik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 In a magic book. Throw it away. Throw it away. Give your life, give your love, each and every day. And keep your hand wide open. Let the sun shine through.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 If it belongs to you You can never lose a thing Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Cemal Alpan'la yaptığımız söyleşi, yaptığımız program devam ediyor. Bu yılın, ilk, bu yılın programı. ilk programı. Evet, gerçekten heyecanlıyız. Çok da değerli, kıymetli bir konuğumuz var bu akşam programda. Şimdi reklam film yönetmenliği dedik ama... ...hiç burada hangi reklamlar olduğundan bahsetmedik. Cemal'in çekmiş olduğu... Ve yani hepimizin gönlünde taht kurmuş birçok reklam var. İstersen birazcık buralardan bahsedelim. Çünkü ben biliyorum ama birçok dinleyici de belki bilmiyor. Sen... Cemal'den daha çok reklamlarını tanıyanlar çıkacak <gülüyor> evet, olabilir şimdi. Olabilir evet. bakalım. Evet. Yani en çok zaten şey yapan son zamanlarda... ...son 10 yıldır ben aşağı yukarı 20, 20 küsur yıldır reklam çekiyorum ama... En çok ön plana çıkan reklamlar hep mavi için yaptığım reklamlar oldu. Birazcık da böyle bir onlarla benzersiz bir e, mavi ile e, iş ortaklığımız gelişti 2009'dan beri. E, çok e, uyum içinde çalıştık e, bunca yıldır. Genelde reklamda bu kadar uzun e, iş ortaklığı. Ne rastlanmaz yani değişik e, tatlar, değişik yönetmenler, değişik bakışlar, değişik ajanslar, onların istediği değişik insanlar her zaman denenir doğal da budur. E, biz ama birbirimizi iyi anladık, iyi e, severek ve e, çok sahiplenerek çalıştık. E, onun içinde en çok tanınan herhalde reklam filmleri benim yaptığım. Ee, i̇şte Kıvanç Tatlıtuğ'un, Serenay Sarıkaya'nın ee, Kerem e, Bürsin'in oynadığı zamanında e, mavi reklamları oldu. Yani aşağı yukarı 20-25 tane mavi reklamını, yani hatta Adriana Lima da bunlara dahil. <gülüyor> i̇şte Barbara Palvin var, Genç kuşağın çok sevdiği e, beğendiği daha doğrusu, e, seksi hanımlardan. Ee, onlarla e, çok heyecan verici. Bazen Barcelona'da, Atina'da, e, daha çok İstanbul'da, İstanbul çok sahiplenirim abi. Hatta burası İstanbul filmlerini belki hatırlarsınız. Onlarla başlamıştı bizim ilişkimiz. Çok severek ve e, özgürce yaptığımız filmlerde onlar. E, ondan sonra e, herkes daha çok onları biliyor ama e, onun dışında yüzlerce yani, yani 200 kadar e, işte Türk Telekomlar. E, Leys, işte Metevigar, Leys filmleri son zamanlarda çok e, onlar oldu. E, yani o, her türlü sektör, e, mobilya, e, işte biraz evvel örneğini verdiğim gibi şekerli gıdalar, içecekler... E, inşaatlar yani o kadar çok e, reklam filmi şey, ben bile unutuyorum aslında yani <gülüyor> neler olduğunu şimdi teker teker söylerken ama şey en büyük özelliği Türkiye'nin bu sayede birçok e, yıldızıyla meşhur e, sanatçısıyla e, meşhuruyla sanatçı olmayan da meşhuruyla çalışma e, fırsatı buldum e, Ajda Pekkan'ından işte e, daha önce dediğim gibi eskilerden Nukhet Turular e, yenilerden bütün yeni e, dizi oyuncuları meşhurlar, şarkıcılar, yani e, futbolcular <gülüyor> e, Son Merih'le Merih çıkıyoruz evet, evet. mesela mavi filmlerini evet. e, böyle Peki, bir, bir şey soracağım ben pardon Atilla sinema yönetmenliği gibi mesela filmin sonunda isimleri yazar Reklamda böyle bir şey yok. Reklamda biraz evvel, bu büyük bir tartışmadır zaten. Hiçbir zaman birincisi jenerik koyacak yer yok. Bunlar yayın şeyi her zaman müşterinin... <gülüyor> böyle bir alt yazı gibi geçse falan. Yani çok önemli yani. bir şey çünkü. Burada da çok büyük yani kıymet var ve bir Onu arkasında. biraz evvel söylediğimde, biraz evvel anlatmaya çalıştım. O kadar çok pay sahibi var ki bir reklam filminde. O jenerik bitmez. Hmm. Hatta yani reklam yönetmenler arasında bir dernek oluşturup telif peşinde... Ee, mücadele etme e, süreci oluştu son zamanlarda o, o telifi bile ayırmak çok zorlaşıyor çünkü yazanın da çok büyük e, şey var katkısı, katkısı var e, işte ne biliyorum artıretörünün de var şunun bu yani o, o bizim artık içimizde bizim piyasanın bildiği bir jeneriko peki bir şey soracağım Aa, şeyde Türkiye'de yurt dışında pek olmayan ama Türkiye'de çok geçerli hep de benim kafamı karıştıran bir muadil sorunu vardır reklam. Güzel. Ya işte biz de buna benzer bir şey çekelim. Bunu satan bir şey çekelim. Bunun da böyle tam e, biraz ondan esinlenmek diyelim burada. Bu cümleyi daha kibarca bir hale getirerek. O reklam piyasasında da böyle çok birbirinden esinlenen şeyler var mı? Şimdi burada ben tehlikeli sulara gidiyorum. <gülüyor> ben vasus. Tehlikeli evet, sulara e, soktum seni. ifadeden anladım zaten. Eee <gülüyor> Olmaz mı diyeceğim. Zaten özellikle de teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde elimizdeki telefonla herkesin yaptığı işi yabancı sitelerden takip etme planları imkanımız var. Zaten yabancı reklamları bu iş için depolayıp parayla e, referans kaynağı olarak sunan siteler de var. E, yabancı siteler. Esinlenmenin de ötesine geçmiş bu. Yani referans yani e, ve de tabii <gülüyor> sırf esinlenme amacı al bunu buradan kopyalı amacıyla yapmıyorlar bunu. Oradan e, insanların ne iş yaptığını yani iş bakıyor insanlar. Tabii. Yönetmen bakıyor, art direktör bakıyor, işte efektçi, sus, sus, bütün künye oralarda mesela sorduğun künye evet. o sitelerde var. Ee, ama tabii <gülüyor> sonuç olarak dediğim gibi herkes e, her şeyi artık takip edebiliyor. Onun için bize de bunun gibi bir film yap e, şeklinde özetleyebileceğimiz talepler çok geliyor. Ben mesela e, mimar arkadaşlarım çok benim aydınlatma sektöründe olmamdan dolayı. Mesela onların önünde çok böyle şeyler geliyor bazen. Bir tane ev fotoğrafı, interior fotoğrafını çekmiş. İşte ben de böyle bir ev istiyorum. Online hatta olsun mümkünse. Hatta çok benzesin evet. mümkünse gibi böyle şeyler oluyor. Aa, bu işler tabii yurt dışında da çok var. Birbirinden esinlenerek tamam. tuğla üzerine tuğla koma. Bunları saygıyla karşılıyoruz. Çok fazla esinlenmemekte de dibine kadar fayda var diye düşünüyorum. Doğru. Ee, ben <gülüyor> tekrar Mavi'yi anlattın ama Mavi'yle ilgili bir şey sormak istiyorum. Şimdi Mavi reklamları gerçekten... Mavi kendi başına zaten... Çok üst düzey bir markaydı ve reklamlardan sonra bence baya bir seviyede atladı gibi. Yani tüketicinin gözünde. Yani bunu reklamla nasıl sağlanabiliyor? Yani bu elektrik veya bu enerji nasıl bu kadar ticari şeye dönüşebiliyor? Onu hep merak etmişimdir. E, Valla onun formülü var mı onu bilmiyorum yani e, ama e, son zamanlardan yani son e, bizim işkede bulunduğumuz son 10 yıl içinde daha düzenli reklam e, yapma yoluna gittiler bir kere o önemli yani her yıl e, iki defa en az e, o yaz ve kış koleksiyonu için e, ve Türkiye'nin en e, prestijli sevilen yıldızlarını e, kullanma özellikle Kıvanç özelinde mesela yani Kıvanç e, benzersiz bir yıldız e, Türkiye'de kendini son derece bu konuda e, iyi e, eğitmiş e, iyi korumuş iyi e, her zaman e, iyi imaj veren bir insan e, onların rolü çok e, yüksek olur Ürün iyi zaten e, o da çok önemli e, ürünü bu kadar iyi ve o da sahiplenen bir ünlüyle bir de güzel bir hikaye ve ee, hikaye önemli galiba değil mi? Öyle yani bazı yaşıyor. reklam, yaptığımız reklam filminin hepsinde hikaye yok yani ama verdiğin hava çok önemli. Hava önemli, evet. Yani mesela bu yıl yaptığımız film e, tam Mart'ta işte Kıvanç e, karavanıyla e, gezerken e, arabası bozulmuş gençleri alıyor. Onlardan böyle bir müzik eşliğinde rengarenk deneyimler yaşıyorlar. Plaja gidiyorlar, plajda koşturuyorlar falan yani tam... E, Haziran başı sanıyorum yayınlandı. Pandemi çıkışında e, o kadar böyle bir dışarı fırlayalım ihtiyacına evet. denk geldi ki çok sevildi. Yani e, Bence mesela bu reklamın bence bu reklamın mesela mavi haricinde karavan satışlarında bile büyük rolü olmuştur. Olabilir. Olmuştur canım yoğun herkes karavan peşinde koşuyor. Evet evet şu anda karavan tekne mütiş evet. aynı aynı. Evet. Evet, güzel hikayeler. Devam edeceğiz ama e, bir parça arası veriyoruz. CMC Trio'dan geliyor. Love is the here to say. Dinliyoruz. Lafını cazinicileri. Bu akşamki konumuz Cemal Alpan. Ee, ya okuldan mezun olmasının haricinde, okuduğu işin haricinde yaptığı e, iş, düştüğü serüvenin peşinde gerçekleşmiş bir şey. Ama bunun haricinde Cemal'in hobileri de var. Ee, bu hobilerle biraz haşır neşir olmak istiyoruz. Bunun içinde neredeyse profesyonelle yakın tenis. Yelken, bahçecilik, tabaklar köyünde bir ev, evet. Babakale Yarımadası sevdiğimiz bölgeler. Biraz bunlara girip çıkalım. Bu sularda yüzelim. Ege sularında yüzelim biraz Cemal lütfen. Tamam, umarım dinleyenler arasında benim rakiplerim yoktur. Profesyonel lafına gülerler yani <gülüyor> <Hayır>. şu anda. <gülüyor> <Profes> Biz <gülüyor> bize göre. <gülüyor> <Bize> göre. <yani. gülüyor> Ahmet'le bana kıyasla söylüyoruz. Tamam peki. Yani nereden baksana bağlı <gülüyor> profesyonel. <gülüyor> Yok çok e, tutkulu ve severek tenis e, bir süredir e, omuzumu sakatlayacak kadar fazla oynadığım için bir süredir ara vermek zorunda kaldım. Daha bu sabah. Sızlanıyordum. E, yeter artık çok özledim diye. E, çok e, severek tenis oynuyorum. E, İstanbul'un birkaç kulübünde falan böyle bir, bir şey bir renkli bir e, veteran tenis e, ortamı var İstanbul'da. Birkaç bin kişi, herkes birbirini bilir e, durumunda. Turnuvalar, şunlar, şehirler, arası turnuvalar, uluslararası turnuvalar oluyor. İşte e, katılabildiğimize katılıyoruz onlar. E, Eğlenceli oluyor. Çeman kaç yaşından sonra veteran oluyor? E, sporcu olarak e, evet. 30-32-35'leri geçtikten sonra artık yani ondan öncesi gerçekten sporcu olarak daha yapıyorsan... E, evet daha, hani daha var. 10 senen var senin. Evet, beni de arkadan itiyorlar masa tenisinde. <gülüyor> tamam turnuvalara katılman lazım artık falan filan diye. Daha yeni raket aldım kendime ancak. Masa tenisi de çok enteresan. Olimpiyatlarda seyrediyordum. İnanılmaz bir süper. Çinliler falan acayip. İnanılmaz ben. yani. Ben önce bir göz ameliyatı olacağım. Bir gözlerimi çektireceğim. Masa tenisinden evvel. <gülüyor> daha daha iyi gözüküyor. <gülüyor> <ama>. O önemli o <gülüyor> önemli. Onun dışında e, yani ocean spor kısmı yelken e, yapabildiğimiz kadar son zamanlarda biraz e, sekteye uğradı e, İstanbul'da ve e, seyahatlerde işte tekneler kiralayarak ederek yelken yapmaya çok çalıştık. Hangi bölge daha çok Yunan adalarımı Türkiye'de adaları çok yaptık. E, Hırvatistan yaptık çok güzeldi. Çok güzel. e, ben Hırvatistan'ı çok, çok merak ediyorum ya. Orası bir bambaşka bir yerçi. dünya diyorlar yani. Ege çok çok güzel yani, yani yemek içmek falan çok güzel. Bu dantel gibi bu hani hep Adriyatik adalarının girişik. Hava birazcık daha şeye göre Ege'ye göre daha serin olabiliyor. O bazen avantaj, bazen de rüzgar da olabiliyor. Ee, yani ben çok çok gezmedim. Ee, bir uzun Hırvatistan deneyimimiz var ama... E... Cemal çok güzelse fazla reklam yapmayalım burada. Valla bu Euro ile zaten yapsak Yok, da... Evet, bu... evet. <gülüyor> Euro Uslan kuruyla... Zaten yani, yani şu anda. Evet. Tabii o... Türkler geliyor diye bir şey var biliyorsun. Evet. O Euro, Euro düşükkendi o. Düşükkendi yani şu anda o gittiğimiz zamanlara göre... E üç kat arttı. Denizde kalış sürelerini yelkende, bunun yelkenin yanında mesela böyle hafif olta balıkçılığı. Yok bende de balıkçılık yok. Falan ee, özellikle de e, hayat arkadaşım vegan olduğu için hayvan e, <gülüyor> avcılığı bizim 100... eve pek girmeyen <gülüyor> bir e, evet. şey, e, hobi. Ee, yok bende avcılık yok. Ee, onun dışında işte, işte bahsettiğim gibi e, son yıllarda şeyde, e, Kuzey Ege'de bir köyde, Tabaklar Köyü'nde bir ev yaptık. Orada çok vakit geçirdik. Pandemi döneminde çok vakit geçirdik. Çok bize e, faydası oldu. Hatta daha sonra bahsedeceğimiz işte film e, e, çalışmamın senaryo yazımında, o da hobilerimden biriydi uzun zamandır senaryo yazmaya çalışmak, senaryo yazmak. O konuda da bana çok faydası oldu. Bahçecilik öğrendik, kendi elimizde domates bahçeleri yaptık, e, yedik. <gülüyor> İyi geliyor köy hayatı değil mi? İyi geliyor, zor. Yani zor bahçecilik, tarım. tarım işi gerçekten... Çok e, ağır iş. ...acayip ağır. ağır bir iş. Yani, yani insanın beline şey yapıyor, yani çok çok zor bir iş. Ama e, tabii çok oyalayıcı, çok güzel bir iş. Ben şeyden biliyorum, kardeşimden biliyorum, Kerem'den. Bu da Bodrum'da. O önünde ufacık bir bahçesi var. Dünya kadar e, mahsul alıyor ufacık evet. bahçeden. Yani Doğrudur. doğa öyle bir şey ki verdikçe veriyor. Ver şaşırtıcı i̇ki... derecede evet. çok veriyor. Ya Cemal iki sıra biber var. Bütün köye biber dağıtıyor de evet. adamlar dese. Torba torba. Aynen biz Neyse. de şu anda ortak bir bahçe yaptık. Çürüyor yani alıyor insanlar hala. Üzerinde kalıyor. Üzerinde. Su durumları nasıl oralarda? Ya su durumu en büyük e, endişe kaynağı yani beni geceleri uyutmuyor. E, zaten çok yağışlı bir bölge değil kurak bölgedir. Hatta e, şey arasında e, o bölge için yani Midilli ile Kaz Dağları arasındaki bölgeye Kran derlermiş, Kran girdi anlamında. Orası çok az yağış alan bir hmm. enteresan bir şekilde. Hatta ben takıntı haline getirip böyle şeyden uydu üstelerinden yağmur, yağış, Süper. bütün yıl yağışları takip ediyorum. Yani Midilli'ye geliyor, Kaz Dağları'na geliyor. Arası bizim orası yağmıyor. Yani neyse ki bu kış çok yağdı da kuyular doldu ama yani önümüzdeki yıllarda en büyük sıkıntı, e, sıkıntı ve tehlikelerden biri olacak. Tabii bu global ısınmadan yani dolayı da görüyoruz neleri ciddi bir şekilde. Dakika yangın korkusu içinde evet. yaşanıyor zaten. Evet, e, arkamızda çam, çam ormanları var. Küçücük bir şey kaldı zaten böyle bir avuç. Onun da yarısını 2B e, şeyi içinde evet. e, imara açtılar. E, işte. Tabii bu Türk'ün bir betonarme ile e, imtihanı var. Hayat Başka boyu var. geçemediği. ...ve mezun olamadığı bir evet. imtihanı var. Bir yeşil düşmanlığı var. Bazen... İnanılır gibi değil yani. gibi olsun. değil bu yeşil düşmanlığı. Aa, bazen yürürken insanları seyrediyorum böyle. Bir yeşilliğin yanından geçerken bir tane yaprak kopartıyor... ...elinde onu eziyor, eziyor, eziyor... ...ve atıyor, atıyor bir mütle sonra. Yani... ...oradan dahi... ...bir yeşil şeyi düşmanlığı... ...yani bu tabii çok... ...belki de örnek verilecek bir şey değil ama... ...yani o çiçeği orada koklayıp okşayacağı yerde... Onu şey diyor. Ben bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk zamanlarda refüjlere diktiği çiçekleri takip ediyordum. İnsanlar oradan evine çiçek koparıp götürüyorlardı. Seneler sonra artık bir müddet sonra gözleri doymaya başladı. Ve bu çiçekleri yerinde çiçeğin güzel olduğunun farkına varır hale geldiler. Ama 100 yıldır bu topraklarda yaşayan bu ülke insanı hala daha ormanın, yeşilin, Doğanın bilincine e, e, varabilmiş, varabilmiş vaziyette. Bence dedi. en büyük, en korkunç problem dünyada da e, korkunç problem çöp. çöp. Yani inanılmaz bir çöp e, e, birikimi var, e, birikimi evet. ve şey var. Yani e, ve ben mesela oradaki köylünün e, kendi yaşadığı doğaya olan sevgisizliği benim mesela akımı almıyor. Yani o kadar güzel derinin dibine, yani derinin geçiyorsunuz çok güzel bir köprü var. Aman ne güzel burası bozulmasın. Köprünün altı çöplük. Koltuk falan atmışlar. Yani oturmak için attı oraya. Yani bir koltuk da buraya Yo, atalım, yani oturalım tarzı. Suyun koltuğuz, içinde. Böyle suyun içine falan yuvarlıyor. Yani anlarım esprili <gülüyor> fakat yani yani dere var. Derede yürüdüğün zaman e, özellikle yağışlı zamanlarda yukarıdan gelen çöpün miktarını anlatamam yani. Evet, çok yazık. Kıyılar evet. ayrı elbirliğiyle de, evet. ediyoruz Dün bir e, izledim. Şeyde Bilgisayar ortamında 50 yaşında yaklaşık 90 kilo bir karetta e, naylon torbayı yutmuş Müş. ve karaya vurmuş. Kurtarmaya çalışmışlar falan bir gün yakın uğraşmışlar ve ölmüş ayarmışlar. Yani tabii ki bu çöpler şunlar buna Okyanuslarda da şu anda bu çöpler Çok büyük tehlike. Büyük, ee, yer, büyük yani. kara parçaları oluşturuyorlar neredeyse çöp evet, yıllarında. Yüzer ada adalar. adalar. Evet, ee, ne yapalım? Bir parça arası verelim. Direlim. Daha sevimli konulara geleceğiz. Gelelim. Ya bir dakika, burada şeyi tam anlamadık. Bu tenis devam edecek mi, etmeyecek mi? Nerede kalıyoruz? Bu omuz geçer elbet bir gün. Geçecek, o geçecek. Şu anda be, yani fizik tedavi ve şeyde ee, sürecini fizik tedaviden mezun oldum. E, evde devam ediyorum. E, i̇şte önümüzdeki film çekim süreci de bittiğinde son bardan itibaren inşallah devam edeceğiz. Peki bu şey... Ee... İstanbul dışında Tabaklar Köyünde olan yaşamdan dolayı bu aktiviteleri şey diyor mu? Sekte görüyor mu? Görebiliyor orada da var yani yakın şeylerde nokta falan tenis kulüpleri var. Tenisler birbirlerini buluyorlar zaten dediğim gibi küçük, küçük bir şey topluluk hemen tanıdık ve oyuncu bulma eğer aranırsan çok zor değil ama tabii ki tüm İstanbul'daki kadar yakında kulüpler falan yok. Yok peki. Evet. O zaman tenisçilere duyurulur. Fazla uzaklaşmayın İstanbul'da. <gülüyor> evet, aynen. Eee, <gülüyor> <gülüyor> Indistil of the Night. Patrişya Patrişya gelsin. In, evet, Indistil of the Night diyelim. Hep birlikte dinleyelim. In the Still of the Night as I gaze from my window At the moon, in its flight, my thoughts are straight to you. In the still of the night, while the world is in slumber, oh, the time's without number, darling, when I say to you, do you love me as I love you? Are you my life to be, my dream come true, or will this dream of mine fade out of sight? A stream of mine fade out of sight Sevgili laflayacağız dinleyicileri... ...Cemal Alpan'la yaptığımız programın yavaş yavaş sonuna geliyoruz... ...ama tabii önümüzdeki projeleri biz... ...siz parçaları dinlerken ara ara konuşma fırsatımız oldu... ...ama bunları tabii size de aktarmak istiyoruz... ...Cemal istersen birazcık oralardan girelim... ...çünkü bir senaristlikten bahsettin... ...bu yeni filmle ilgili... ...senaryoda galiba senin... ...yönetmen koltuğunda da sen olacaksın... O projeden biraz bahsedelim mi? Memnuniyetle yani şey bu senaristlik senaryo yani film yapma esasında daha çok uzun metrajlı film yapma zaten aslında bu işe giriş şeyimiz hayallerimizden biri buydu yani benim girme sebeplerim sinemay olan düşkünlüğümdü reklamdan çok reklamda daha çok çalışma imkanı buldum ve bir şekilde yıllar geçti arada sinema filmi yapma şeylerim oldu, deneyim denemelerim oldu, dizi yazma denemelerim oldu. O projeler hep bir yerlerde takıldı kaldı yeteri kadar belki iyi değildik, belki vakit harcanmadı... işte şans kısmet bu tür işte şeyler film işlerinde çok rol oynuyor. Ama son zamanlarda e, tekrar e, bu alana şey yaptık bu alanda ben e, kaşınmaya başladım daha doğrusu e, ve e, geliştirilmeye başlanan e, benim yine e, yakın tanıdığım e, yapımcılar e, tarafından geliştirmeye başlanan bir projeye dahil oldum. Ee, Senaryo senin derken aslında tamamen benim demek haksızlık olur. Ee, bir, e, bu bir e, Merve Kült adında bir e, genç kızın e, moda e, meraklısı. Benim de hani bildiğim ve tecrübe sahibi olduğum e, konu olduğu için de birazcık daha çok e, daha çok ilgi duydum ya da daha çabuk ilgi duydum diyeyim bu senarye. Bu kızın e, bir yazılmış olan e, Ceylan Baycan'ı yazdığı bir roman Merve Kült. Onun da geliştirdiği aslında bir proje ve hikaye bir noktasından sonra yönetmen olarak ben dahil olup senaryo merakımı da orada ortaya koyup senaryosuna Ceylan'la beraber Ceylan'ın izniyle yardımıyla ben son aşamaların devraldım. aldım onun da devamlı olarak paslaşarak beraber hani son şeyler senaryodaki son senaryolar genelde yönetmen tarafından şekillendirilir. Bazen kendileri yazarlar bazen getirdikleri yazarlara yazdırırlar. Dünyada en yani tercih odur çünkü yönetmen sonuçlar olarak için. O şekilde dediğim gibi ben de dört elle senaryoya sarıldım. Bu pandemi dönemi de yazmak için iyi bir fırsat verdi bize. İşlerden uzaklaştık. İstanbul'dan uzaklaştık. Bir noktaya getirdik sinema için yapmayı hedefliyorduk e, ancak işte şartlar e, bizi dijital platformların e, kucağına attı e, sinemalar kapalı olduğu için Netflix e, beğendi projeyi e, yeni yapımcılar Netflix'e çalışan yeni yapımcılar devreye girdi onların aracılığıyla o üç yapım e, aracılığıyla Netflix'e sunuldu Netflix projeyi onayladı ve şu anda işte hazırlık sürecindeyiz. E, bu program yayına çıktınız. Bu bir avantaj olabilir mi Cemal? Netflix de daha fazla sinemaya göre. Aslında e, avantajı da var, dezavantajı da var. yani. Dezavantajı e, ne? E, onu öğreneyim bari. Ben hep Yapımcılar avantajım. açısından sinemada e, e, başarılı olmanın getirisi çok daha fazla. fazla. Ama sinemada başarılı olmak kolay değil. E, yani bir sürü etken var. Şu anda hele zaten mümkün değil. Hani sinema salonları yeni açıldı da açılacak. Açılırsa kaç kişi gidecek? Ne olacak? Programın yayına çıktığı aylarda yeni ataklar yaşayacak mıyız? Ee, hangi yıl yılın hangi aşamasında artık rahatlayacağız? Eskisi kadar hiç rahatlayabilecek miyiz? Bunların cevabını kimse bilmiyor. Ee, sinema salonları da kapalı bekliyor seyircileri maalesef. Ee, Netflix burada bir kurtarıcı olarak geldi. Ee, avantajı da tabii ki şey e, gişe baskısı Yok dediğin gibi e, belli bir çevrenin seyretme e, ihtimali çok daha yüksek. Bir de bütün dünyaya açılıyor. Açılıyor. E, ben öyle düşünüyorum. Yani hani bütün dünyada ne kadar seyredilir, ne kadar yani bu şey olmuyor artık. netflix'ine ne kadar çok seyredilirse o kadar çok para kazanırsın diye bir durum söz konusu değil. Netflix'in e, bütün haklarını satın alıyor zaten. E, sinema gibi olmuyor ama onun dışında da yani sinemanın riski yok. Ee, aman e, gişe oldu olmadı kimse gitmedi falan gibi riski yok ee, yani avantajları var zaman biraz daha şey açısından sinema kadar o sinema sansür açısından daha rahat hı hı. ama Netflix'te e, yerel televizyonlardan daha hı hı. rahat ee, evet. gibi gibi ummadığımız ve bilmediğimiz enstrümanlar var evet bu gelişiyor ee, yani ben onunla da ilgili bir sonra bir soru soracağım Cemal'e ama şimdi Umer Merve Kültle ilgili bir kabaca bir zamanlama var mı aklında? Yani ne yani, zaman beklesin dinleyiciler bunu? Ee, bir aksilik olmazsa programın sizin bahsettiğiniz yayınlandığı şu günlerde ben filmi çekiyor olacağım. <gülüyor> e, şu anda biz yazın kaydı yaptığımız hazırlık dönemindeyiz. Oyuncuları belirleme provalar e, şunlarla çok yoğun bir hazırlık süreci içindeyiz. E, Eylül, -Ekim, Eylül sonu Ekim ayı içinde çekilecek. Ondan sonra post prodüksiyonu yılbaşına kadar sürülmesi bekleniyor. Yılbaşından sonra da Netflix'in tercih edeceği bir zamanlama da yayına çıkacak ama gelecek sonbahar e, hmm. e, olabilir. olabilir. Öyle söyleniyor ama daha henüz kesinleşmiş bir Anladım. şey yok. Kolay gelsin. Evet. Bu arada şeyi fark ediyorum ki pandemi bazı e, insanlara önüne eee koyup düşünecek kadar vakit, kendine zaman ayıracak kadar şans tanıyan bir durumla evet, oluşturdu. Evet. Oradan da kıymetli evet, projeler çıktı. Ee, projeler çıkıyor öyle. ben kendi adıma da hep şanslı gördüm. Evet. Pandemi döneminde bir sürü tasarım yaptım mesela. Evet evet. Hiç halbuki inanılmaz vaktim varmış meğerse. Öyle ama bence artık yetti. Evet. Yani, <gülüyor> <gülüyor> yani yeteri <gülüyor> kadar kendimizi bulduk Bunun biraz bile, artık dışarıda yine o enerjiyi evet. harcamak evet, şeyimiz. Fakat Cemal şunu fark ettim ben ben hep gün yetmiyor ve inanılmaz bir koşturmacı içindeydim. Halbuki gün çok rahat rahat yetiyormuş meğerse. Şimdi bu sefer günü daha akıllı kullanmaya başladım pandemiden sonra öyle diyeyim kendi adıma. Evet yani daha hmm. yavaş hareket edersen daha uzun yol gidersin aslında falan daha hızlı gidersin e, şey bu bir bilgelik e, şeyidir ya yani, evet, evet, evet. E, bir şey yavaş yapmak aslında daha çabuk veya daha sağlıklı yapmayı sağlar. Biraz pandemi bize bunu e, mümkün olduğunu gösterdi herhalde. Evet ee, doğru. Orada doğru. E, bir artısı <gülüyor> <gülüyor> evet, <gülüyor> bu oldu evet, diyelim. Evet. Yani çok şey öğrendik. Bir kere şunu öğrendim. Tabi buradan hani reklam sektörüne çok ders düşecek bir şey ama bir baktım ki Aa, giyim kuşam adına dolabımda bir 10 senelik giyeceğim varmış ya. <gülüyor> hepimiz aynı durumdayız evet. Ve nasıl bir işte bu bak reklamları reklamlarına güzelmiş ki ben bile acayip müşterisi oldum sonunda. Evet. Ee, i̇nanılmaz bir alım şeyi var devamlı. Burada bir frene bastık hepimiz. Her yani... türlü şey bu tabi bu frene basmak aynı zamanda bu tüketimi azaltmak işte global ısınmaya da faydası var. Öyle düşünerek gidiyorum ben tabii ki. Uzun Kesinlikle bahadeden. öyle ama ben tamam. e, tüketim azalmasının bu yani biz pandemide çok az daha çok daha az şey ihtiyaç duyduk artık tüketim azalacak şeklinde e, gideceğini maalesef hiç sanmıyorum çünkü çok büyük bir, Hem bir evet, ihtiyaç evet, var. Bir, evet. e, yani biz belki yani yaşça da daha az şeye ihtiyaç duyabileceğimizi fark ettiğimiz bir dönemdeyiz ama e, bir şey satın almak anormal bir ihtiyaç evet, ve gereksinim. Bir patlama için. ben bekliyorum çünkü e, her şey normalde. şeyde sonra. yani pandemi döneminde de yani online alışveriş tabii, tabii, hiç yaksın, hız hiç durmadı yani, yani. Evet, doğru, evet doğru evet. O zaman biz de hız kesmeden bir ee, Ana Urubraham, Dev Holland, Jack de Jonet parçası gelsin. Bahiya gelsin. Ne güzeldir biliyor musun? Sevgili laflayacağız dinleyicileri. Cemal Alpan'la söyleşi devam ediyor. Filmden bahsettik, reklam filmlerinden bahsettik. Yeni projeden Netflix'te takip edeceğiz. O projeden bahsettik. Birazcık yani hem bu film çekmenin teknolojisinden hem de film sektörünün gidişatından bahsetmek veya onunla ilgili bir iki soru yöneltmek istiyorum. Şimdi biraz önce bahsettin özellikle pandemi ile birlikte hani sinema sektörü oldukça yavaşladı. Çok yeni film de çıkmıyor. Yani çıkanlarda daha çok işte hani streaming veya dijital platformlarda çıkıyor. Bu bu nereye gidecek yani? Hani pandemi diyelim ki bitti. E bu, bu böyle mi kalacak yoksa tekrar salonlara kavuşabilecek miyiz? Büyük ekranlara kavuşabilecek miyiz? Ya, bir mi? şahlanmamız lazım. <gülüyor> Mutlaka şahlanırız işte 2000 23-71 hedeflerimiz... <gülüyor> e, e, e, başka başkanı vardı... ...2053 farkında... E, ...bu hedeflerde sinemanın toparlanacağını... <gülüyor> ...umuyoruz... E, ...bunun cevabı bende maalesef yok... E, ...kimse de olduğunu sanmıyorum ama... E, ...görüştüğüm... E, ...devamlı şu anda... E, ...iş ilişkisinde bulunduğum... ...sinema sektörünün temsilcileri... E, bu iş yani er veya geç umutlular yani e, tamamen artık dijitale döndü bundan sonra her şey dijital dünya değişti demek için çok erken dijital çok ağırlık kazandı Türkiye sanıyorum şu anda HBO Max ve e, Disney'de giriyor Amazon Prime'le beraber hmm. e, zaten X and the, e, Grand evet. falan gibi şey e, yeni şeyler de var e, yerli platformlar da var hangisi gider hangisi kalır bilmiyorum ama şey eee ben insanların e, sokağa çıkma isteğinin hala çok güçlü olduğuna ve e, bu serbestlik e, bir noktaya kadar geri geldiğinde e, bu sosyalleşme, sokağa çıkma, e, bir yerlere gitme, e, beraber ortak bir şeyler yapma isteğinin galip geleceğini umuyorum. E, yani konsere gitme, konser evet, beraber evet. seyretme çok e, aç kaldığımız bir şey haline geldi. Tiyatro aynı şekilde. Sinemada bunlardan biri. Onun için hani sinemalar açılır ve güven bir yere kadar sağlanırsa e, eskisi gibi olur mu bilmiyorum ama yine aynı şekilde devam, devam edeceğini yani evet. bir canlanacağını en azından düşünüyorum. Ama dijitalin önemi tabii ki artacak. Artacak, evet. evet ee, Peki şimdi dijital deyince sizin sektörde hani böyle film çekmenin teknik açıdan gittiği farklı yönler yerler var mı işte Hollywood'da duyuyoruz adam işte e, iPhone'dan film çekmiş bayağıdı hani güzel seyredilir bir film yani sizde böyle bir denemeler ilginçlikler var mı? Tabii ki var yani e, özellikle daha düşük bütçeli e, ya da deneysel e, film ve diziler e, yapılıyor e, fest, kimisi festival yani kimisi yine dijital platformlar tarafından alınıyor eee e, sanatsal dijital platformlar Hı. var mobil gibi onlar daha e, bu konuları destek veriyorlar e, yer buluyor kendine bu filmler e, birazcık bu şeyle alakalı yani yeni teknoloji e, yani telefonla film çekilebilir seyretmesi zor çok şey hareketli oluyor evet, evet. kolay şey olduğu için ama artık görüntü kalitesi, kalitesi çok yükseldi ses çok önemli ses iyi olduğu sürece evet. ses kaydı profesyonel düzeyde olduğu sürece iyi anlaşılır olduğu sürece bence görsel malzeme her şekilde eğer hikayeyi taşıyabiliyorsa Kullanılabilir. kullanılabilir yani. Hani hikaye her zaman hikaye. Bu zaten bu soru sorulan sorulduğunda hani verilen klişe bir cevaptır. Yani hikayenin önemi hiçbir zaman geçmiyor. Hikaye mutlaka <gülüyor> evet. Özellikle <gülüyor> sinema. E, zaten hani bir buçuk iki saatlik bir sinema epik şeyler, janrılar dışında e, yüzyıllar içinde gelişmiş bir şey. Tiyatroda da aşağı yukarı aynı süre. Senfoniler de aynı süre. <gülüyor> yani bir buçuk saat insan için ideal bir Dikkat süresi. dikkat süresi bir hikaye giriş geçme sonuç, sonuç şeklinde anlatmak için bu hiçbir zaman değişecek değişmeyecek yani hikayenin gerekliliğine göre format her zaman değişebilir yani 3D falan gibi şeyler giriyor işin içine ben bayılmıyorum çok çok da hani bir aslında kenarda kaldı 3D evet. devre almadı yani şeyi tamam ee, hani bir enteresanlığı özellikle efektli filmlerde var ama evet, evet. her şeyde de ee, yakışmıyor yani. evet evet güzel bir parça arası verelim tekrar sonra artık programın yavaş yavaş konuşmaya doğru gireceğiz, gireceğiz. Evet. daha sonra da gençlere neler evet, diyeceğimiz evet, gelecek evet, evet. peki yaptığımız gibi Aa, speak, speak, speak low. low diyelim kimden geliyor Hank Jones, peki. Christian McBride ve Jimmy Coptan gelsin peki gelsin İyi akşamlar. Tekrar laflayacağız dinleyicileri. Güzel bir programın sonuna geliyoruz. Her program güzeldir. Sonları daha güzeldir. Cemal Alpan'dan. Aa, bu kadar oku. Hobilerinin peşinde koş. Büyük başarılar elde et. Aa, bizim de bu programdaki e, her zamanki motto'muz. E, gençler okulu bitirdikten sonra kafası kesik tavuk gibi dolaşmasınlar. Bir hobileri olsun. Peşlerinde koşacak bir Bir hayalleri olsun ve bu hayallerin peşinde koşarak hayattan keyif alır hale ve daha sonra da yaşamlarını sürdürebilir hale gelsinler. Ee, buradan gençlere iki çift kelam etmek kelam etmeni isteriz. <gülüyor> ee, yani kendi şeyimden yola çıkarak zaten sizin programınızın temasından yola çıkarsak mesleki konuda erken karar vermek her zaman doğru karar olmuyor hatta çoğu zaman yanlış karar oluyor yani keşke keşke e, seyahat etmek kolay olsa da gençler şeyi bitirdikten sonra ben kendi oğlum için de çok isterim yani e, liseyi bitirdikten sonra sırt çantasını alıp bir sene dünyayı gezse de bir düşünme fırsatı bulsa da işte askerlik baskısı para kazanma baskısı veya seyahat kısıtlamaları kısıtlamaları olmasa tabii ki maddi sorunlar da var keşke böyle bir ideal bir dünyada böyle bir durum olsa da daha rahat doğru karar verecek süreyi kendilerine tanısalar yani bence en önemli şeylerden biri bu ikinci en önemli şey de bence yine bir klişe ama yani mümkün olduğu kadar sevdikleri e, mesleği yapmaya sevebilecekleri, ileride sevebileceklerini uzun süre sevebileceklerini inandıkları mesleği yapmaya yönelmelerini e, tavsiye eder ve isterim kendi yakınlarım ve sevdiklerim için. E, öyle daha kolay oluyor hayat. Yani e, öbür türlü İnsan her zaman hayatın ortasında değiştirebiliyor finans, iş girip 20 sene çalışıp 25 sene çalışıp sonra bambaşka şey yapan mutlaka konuklarımız da olmuştur, böyle çok örnek var, o da mümkün. Ee, önce para kazanayım sonra hobimin peşinde koşarım demek de mümkün, o da bir yol ama ne kadar çok insan sevdiği işi yaparsa o kadar rahat yapıyor, iş gibi gelmiyor. Evet. İş gibi olmaktan, işte, mutlu oluyor. oluyor. Evet, doğru. mutlu oluyor yani. Evet. Doğru. Peki Cemal içinde olduğun sektör için ne dersin? Hani tavsiye eder misin gençlere? Veya hani ilgilenen gençler nasıl bir yol izlesinler dersin? Çok rekabet istemiyoruz da. <gülüyor> <gülüyor> Hayır zaten gençler bu sektöre çok meraklılar. Yani bizim benim programın başlarında anlattığım işte e, eş dost yardımıyla alttan yükseldik e, reji asistanı sanat yönetmeni hamallıktan geldik sonra reji asistanı olduk başka tür hamallıklar yaptık falan şimdi bütün bunlara o kadar da gerek yok bu o zamanlar için e, geçerli bir e, şeydi yani hamallık yapmak her zaman iyi de çok okul var e, çok medya e, okulu var çok değişik medya branşlarından e, bu mesleklere gelme imkanı var çok da gelen genç e, arkadaş var. E, yani burada her şey yani okunabilir okunmayabilir. Ben okumadan e, e, yaparak e, öğrendim bu. İlla böyle olması gerekmiyor. Ee, okunabilir okumanın büyük avantajı pratik yapma imkanı ve e, kendiniz gibi insanları tanışıp ilişkiler kurma imkanı bir kere. Yani sinema yönetmenliği okurken bir arkadaşınız görüntü yönetmenliği okuyor, bir arkadaş sineresizlik okuyor. Çok erkenden bir araya gelip bir şeyler yapma e, imkanı oluşuyor. Bence en önemli şey burada yapmak. Yani e, her zaman soranlara git yap bir şekilde yapmaya başla. Çünkü biraz evvel söylediğimiz gibi cep telefonuyla bile film çekmek artık e, mümkün. E, iyi bir hikaye bulduktan, ilgi çekici, parlak bir şey bulduktan e, sonra ya da bulmaya çalışarak ya zaman içinde oluyor. bunu da refleksleri de zaman içinde gelişiyor. Ne kadar çok yapılırsa o kadar iyi diyorum ben. Kilometre yapmak lazım yani bu işte kısacası. Çok, çok pratik, şey pratik işe. Evet yani. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Şimdi biz... Bu yılki programlarımızda Atilla ile sevgili Atilla Yirin'le bir karar almıştık. Aşağı yukarı 8 tane caz parçası çalıyoruz. Misafirlerimize ara vererek konuşmalarına, sohbetlerine. Bu 8 parçanın sonunda da dedik ki bu yıl itibariyle en son parçayı ne yapalım Atilla? genç Türk müzisyenlere e, yer verelim istedik. Tercihen genç dedik evet. her hafta. Her programın sonunda kapanışı e, Türkiye'den bir müzisyenden tercihen e, genç müzisyenlerden, genç arkadaşlardan gelecek parçalarla yapacağız kapanışları. Bu ilk programımızda da e, Su Dil'den bir parça seçtik. O zaman Su Dil'den gel git. E, Programı Kapatmadan evvel çok teşekkür ederiz. Ben Cemal. çok teşekkür ederim. Cemal çok çok teşekkürler. Ağzına sağlık, ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. Başarılar Sağ diliyoruz. İyi teşekkür projelerde. ederim. Çok tekrar keyifli bir sohbet üzere. oldu. Görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi geceler. Güzel bir yıl olsun bize evet. de inşallah. Haftaya tekrar kavuşabilmek dileğiyle. sev ben atilla'yı yine ne yapacağız joy jazla laflayacağız